Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz bence Ana. Ben Deniz. Evet, anahtar ayrımlarla devam ediyoruz. Anahtar ayrımlar daha önceki programlarda da hep söylüyoruz. Bize ilişkilerimizde bir pusulu olmaya devam ediyor. Kendimizle veya etrafımızdaki ilişkilerde bağlantıda bulunabilmemiz için bize yol gösteriyor bu programda örneklerle ve gerçek hayatta paylaştıklarımızla sizlere ilham oluyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor> ben kim, bana ilham oluyor da size de oluyor diye umuyorum. Dürüstlük ve empati. Evet. Şimdi bu haftanın konusu kendime empati mi yoksa kendime acımak mı? Hı. Ee, Kendime empatiden bir ilk önce istersen nedir kendime? Evet şey geldi dilimin ucuna hmm. e, niye bunu yapıyoruz? Yani niye anahtar ayrımlar tam e, Canan'ın söylediği gibi eğer niyetim hayatın içinde şiddetsizlikse e, burada benim hakikaten çok desteğe ihtiyacım oluyor. E, zaman zaman hayat başıma geldiğinde e, bir şeylerin içinde kaybolduğumda böyle bir harita gibi. Bir şeyler bana destek olsun istiyorum. Bu anahtar ayrımlar da ona hizmet ediyor. Böyle şey gibi, rotamı belirleyemek gibi. Kendime acımakla kendime empati arasında hakikaten ben tadını tattığımda dağlar kadar fark var. Kendime acıma dediğim yer biraz kurbanlık. işte zaten hep benim başıma bunlar gelir. Zaten ne bahtsız kadınım. İşte zaten e, beni sevmezler, beğenmezlere kadar giden bir yığın e, böyle e, gene yanlış yaptım evet, Gene yanlış yaptım. Yani kendimle ilgili yargı, yorum, suçlama. Hani kendime iyi bir arkadaşımmış gibi davranmadığım yer. Doktor <gülüyor> öyle. Evet. Kendime böyle e, biraz şey gibi Ebeveynlik etmeye ettiğim yer. Ebeveyn derken şey anlamda bir ebeveyn. Böyle hani işte iletişim falan da bilmiyor o bir ebeveyn. Pek fazla bu işlere de kafayı yormamış. Böyle şey gibi ah evladım bak yürüyormusun musun? İşte diğer çocukları öyle sen böyle. Vah vah vah gibi bir yer. Vahlandığım bir yer. Kendime empatiden benim anladığımsa... E, kendimle gerçekten... E, kendi duygu ve ihtiyaçlarımı merak ettiğim bir yerden ilişki kurmak, kendimi merak edebilmek. Evet, yani biz programlar boyunca empatiyle ilgili konuşuyoruz zaten. Hani empatide e, empati nasıldır, ne değildir? E, empati karşı tarafı merak etmek, onunla ilgili tahminlerde bulunmak, onun duygusu ve ihtiyacıyla diye. Birkaç kere üzerinden geçtik. Burada da aynı şeyi kendine yapıyorsun. Yani karşındakine değil de kendine yapıyorsun. Aslında benim çok sevdiğim bir şey. Ben biliyorsun kolay olan şeyleri çok seviyorum. <gülüyor> Ay şimdi kimi arayayım da empati isteğim yerime kendim yapıyorum. Ama bu da birazcık şey oluyor. Çok fazla yapınca da <gülüyor> bağlantı kopuyor. <gülüyor> Kendime empati böyle çok hızlı da yapılabilen bir şey. Çünkü artık yalnızsın. Etrafta kimse yok kendime empati yaparak bir merkezlenip ondan sonra cevap vermek de bir alışkanlık haline geldi Bu çok şey yapınca evet ya esas onun dediğiyle benim bir derdim yok bana ne oluyor ya bakınca böyle benim için böyle düşünceler yargılar galiba Eckhart Tolle'nin bir kitabında mı okumuştum nedir böyle gözümde böyle bir imge var kocaman bir siyah bulut kafamda <gülüyor> o bulut duruyor orada ve onun içinde işte yargılarım var. Hem kendimle ilgili yargılarım var, hem karşımdakiyle ilgili yargılarım var. O yağmurlu bulutun ve karanlık bulutun ardından çıkıp kendime empati daha böyle güneşli bir bu şeye girmek. Yani o bulut gidiyor, güneş geliyor. Ay canlanıyorum, böyle duyguma anlıyorum, ihtiyacımı buluyorum. Ama bazen özellikle o bulut altında gittiğim zamanlarda oluyor. Bu kendime empatide mesela çok kızgınım. ...çok bir şeye çok kızdım... ...veya öfkelendim... ...orada ilk önce şeyi saydırıyorum ben... ...yani o çakallarımızı saydırmak dediğimiz şey var... ...neydi onlar... ...işte çakallar şiddetsiz iletişimde... ...sen çok güzel anlatıyorsun... ...anlat istersen <gülüyor> zürafayla <ile> çakal... <gülüyor> ...yok... O, ...zürafa çakal değil de... ...tam da bu senin verdiğin... <gülüyor> e, ...kafamdaki kara bulut imgesinden... ...benim e, böyle <gülüyor> şey geldi aklıma... E, ...gerçekten geçen ay... E, ...çok ciddi bir tetiklendim ben... E, şöyle bir şey oldu. Bir bir arkadaşımın yaptığı işte ehil olmadığını ilişkin çok derin bir yargı çıktı kafamdan. Ondan sonra ve içinde kaldım. Bu senin bulut bana bunu hatırlattı çünkü sonra benimkinde güneş gelinceye kadar biraz yağmur çiseledi canım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Evet orası uzun sürebiliyor yani Evet yani biraz yağmur çiseldi o yağmurda ben biraz ferahladım ondan sonra da tatlı bir güneş açtı O örneği anlatayım ben kendime empati ve Hı -hı. kendime acıma Ehil olmayan e, biri bu diye bir yargı geliştirdim yani hak etmiyor Aslında yargım hak etmiyor Hak etmiyor düşüncesinin içinden bir türlü çıkamadım ben yani gözlem yapmaya çalışıyorum, yine sinirleniyorum. Gözlem yapmaya çalışıyorum, yine sinirleniyorum. Olmuyor bir türlü şeyden geçemiyorum. Yani gözlemi yapıyorum, duyguma geliyorum, yine yargı geliyor. Böyle bir kısır döngüye girdim. Oradan anladım ki ciddi tetiklendim. Kendime empati vermeye başladığımda ben aynen dediğini yaptım. Yargılarımı yazdım. Daha başka yargılarım da vardı. Ondan sonra baya e, yanıyordum. Sonra kendimi... Çakalın kulağından çekmek dediğimiz şeye götürdüm. Kendi içimdeki çakal dediğimiz e, şefkati engelleyen iletişim biçimleri ne çakalla e, sembolize eder Marshall Rosenberg. Eee zürafada empati dilini ifade eder. Çakalın kulağından çekmek dediğimiz şeyi yaptım kendime. Bayağı kulağımdan yani yargıma inanır vaziyetteyken denizledim. Başka biri olsa sana bu yargıyı söylese empatiyle tahmin eder misin neye ihtiyacı var? Ve tek tek yargılarımı hangi ihtiyaç neyi özlüyorum a çevirdim. Bütün bunları yaparken bir yer geldi böyle yağmur yağdığı yer orası. Birden şeyi fark ettim kendime empatide benim içimde acıyan yer o arkadaşımın ...ehil olmadığını düşündüğüm davranışları değil... ...benim içimde acıyan yer... ...çok daha başka bir yer... ...ben 1980'de... ...çocuktum... ...yani 12-13 yaşlarında bir çocuktum... ...ve o zamandan beri... ...şeyi biliyorum... ...ehil olmayan... ...benim dünyamda ehil olmayan diye... ...değerlendirdiğim, yorumladığım... ...insanların bir... ...yönettiği bir yerde ne kadar büyük sıkıntılar olabileceğini ehil olmadı olmadığını düşündüğüm ya da başka yargılarım da var orada ama oraya artık girmeyeyim o tür yönetilen yerlerde o tür liderlikler altında insanların ne kadar zarara uğrayabileceğini bilen ve çocukluktan itibaren bilen bir iç dünyam var. Endişe, korku değil mi bu Ve derin korku. korku. O kadar korkuyorum ki korktuğum için de yargılamak çok daha kolay. Yani bir tür koruma kalkanı yapıyorum. Bunu fark edince oh, kendime empati orada geldi. Yani o e yargıları yazıp, o yargıların gözlemlerini yazıp ondan sonra kendi kulağımdan çekip ihtiyaca çevirirken o çalışma içimde bir şeyleri değiştirdi. Ve ben arkadaşımı e ülkeyi ehil olmayan biçimde yöneten yöneticilerden özgür bıraktım ve ondan sonra dönüp hakikaten ne olduya tekrar baktığımda geri bildirime geçebildim. Yani bunu bunu yaptığında bana bir şey oldu duymak ister misin? Evet o karanlık bulutun altındayken biraz da hep kendim haklısın gibi değil <gülüyor> mi? Çok orası kuvvet çok kuvvetli bir yer yani çok zor bir yerdi benim hmm. için ve e, şeydi yani o kadar inanıyorum ki. Evet e, Düşman resmi oluşturuyorum, yani şeyi fark ettim e, Yaralı bir yerime denk geldiğinde çıkması da hakikaten zor oluyor Yani ilk defa da başıma gelmiyor Ve bu süreçte tam senin söylediğin şey de oldu Bir yerde çıkamadığımda e, destek aldım Yani bir arkadaşıma gidip ben çıkamıyorum, bana yardım eder misin dedim, onu da desteğini aldım Özetle kendime empati, şurada kalmadım İşte bu benim arkadaşlarım da ehil değil Ondan sonra şöyle de böyle de ben zaten hiç iyi bir arkadaşlar edinemedim ben zaten ne salak kadınım da kalsam ya da işte bana böyle yaptı böyle yaptı bir de böyle yaptı. Evet kendine ben, de acıyıp da yani e, ben niye böyleyim evet, de diyebilirsin. Kendime acımada kalabilirdim <gülüyor> evet. yani kendime acımada kaldığım zaman da yani hakikaten kendine çok acıdığında bir insan çok şiddetli tepkiler verebilir. O insanı çok acıtabilirdim. Yani kendime e, limitlerimi açsam acıma da, haklılığıma daha da çok inanacağım çünkü. Çok zarar verecek cümleler çıkabilir ağzımdan. Yani fiziksel bir şey çıkmayabilir. O yüzden e, kendime empati çok kıymetli. E, ben kendimi e, yargılarıma inanırken bulduğumda hızlı bir şekilde sahiden ne oldu, ne gördüm, ne duydum, ...filan diye bakıp oradan ilerliyorum. Evet orada gerçekten o tekrar gözleme dönmek yani orada ne oldu? O yargılar bulutundan çıkıp bir bakmak, bakabilmek. Dediğim gibi bazen yani kendine empati bazen biraz önce dedim çok hızlı da olabilir... ...ama uzun da sürebiliyor. Yani orada gerçekten durup ve niyetin kendinle bağlantıdan vazgeçmemek ne oldu... ...sanki eline bir fener alıp... ...kendi içine doğru bir yolculuk... ...ay ne oluyor bana... ...bu duygum ne, ihtiyacım ne tekrar... ...çünkü ben bazen duygumu, ihtiyacımı buluyorum... ...hala şeyim... ...hala aynı şeyleri düşünüyorum... ...tekrar o buluta bulutun altına giriyorum... ...çıkıyorum... ...tekrar giriyorum... ...yani böyle bir süreç de var... ...böyle hemen de olmuyor... ...ta ki ben de o dönüşüm ne zaman olduğunu... ...karşı tarafa böyle... ...bir şefkat duymaya başladığım zaman... Ha, bir şeyler dönüşüyor ama bu biraz zaman alıyor. Ancak dediğin gibi yani o kendi hikayemi onun hikayesine ayırdığım zaman bu benle ilgili bir şey, bende bir şeyler oldu, bende bir şey tetiklendi. O bulduğun ihtiyaç gerçekten o kadar kıymetli bir hediye ki böyle şey e, güzel böyle bir pasta almışım gibi, <gülüyor> yemek gibi. Tam burada aklıma bir şey geldi Canan. Bu diyorsun ya hani tekrar o bulut geliyor tekrar o bulut geliyor destil etişim yolculuğunun başlarında benim kendime yaptığım en büyük eziyetlerden biri kendime empati veremedim eyvah hmm. orada da kendime empati aynı zamanda kendine şefkatli olduğun kendi halini kabul ettiğin kendi olduğun gibi alıp ha, şimdi böyle evet dediğim yer benim için en zoru oralardaydı. Evet o kendine Bak, şefkatle de bağlantılı tabii sonuçta. Evet şey olabilir çünkü kendime empati veremedim. Bende bir eksiklik var adı tekrar gidip. Tekrar kendime acımaya düşebilir insan. O yüzden galiba şidesi iletişim hem çok tatlı bir yol hem de ayıklık yolu. <gülüyor> Doğru. Ayıklı ne ki. kadar ayıldık o kadar iyi. Geldi mi müziği sana? Evet. Bugün de bulutsuzluk özleminden bir şarkı çalıyoruz. Sözlerimi geri alamam. Evet. Alabilir misin? İşte alamayacağım için <gülüyor> kendime empati verdim. <gülüyor>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 her nefes alışımız bayramdı Bir umutlu yaşatan insanı Aldım elime mı? Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca göreceğiz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 Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyiz ve nerelerdeyiz Bilemiyoruz şimdi Evet, devam ediyoruz programa. Ee, kendime acımak mı, kendime empati mi? Bu kendime acımakla ilgili yani bir şey, keşke böyle yapmasaydım, artık çok geç, neden ben bunu yaptım e, gibi sözler söylediğimizde e, veya bunları söylerken bulduğumuzda, e, galiba şimdi, şimdi bu keşkelerde de bir yasla da bir şey değil mi? Orada yas tutmak, yani o anda onu yaparken, tabi ihtiyacını karşılıyorsun. Onu da fark etmek. Evet ben bunu yaptım şu anda. Bu yaptığım şeyden hoşnut değilim. Ama bunu yaparken de işte şu ihtiyacımı karşılamak için yaptım deyince. Öyle bir yaz tutunca. Onda da bir rahatlama var. Benim için çok kıymetli bir farkındalık olmuştu. Yaz bilmeye başlamak. Ama şimdi ben radyoda bizi duyanlar ne demek istiyor bunlar der. Evet. Diye bir düşünceyle şeyi söylemek istiyorum. Yas e, kelimesini biz İngilizceden çeviriyoruz. E, şiddetsiz iletişimde karşılanan ihtiyaçlarımızı kutluyoruz. Celebration. E, karşılanmayan ihtiyaçlarında yasını tutuyoruz. Morning. E, Yasdan kastımız ya bir canlı hayat benim içimde e, akarken bazı ihtiyaçlarım karşılanıyor bazıları da karşılanmıyor karşılanan ihtiyaçlarım beni mutlu ediyor keyif getiriyor canlılık getiriyor bazen de öyle bir şey oluyor ki hay Allah yani bu, bu ihtiyacım karşılanmıyor onda da onun farkındalığıyla tüh hay Allah ya deme haline yaslıyoruz çok şiddetsiz iletişim çemberlerinde adı geçeceği için biraz hani anlatmak istedim evet her zaman, her dakika bütün ihtiyaçlarımın karşılandığı bir hal olması çok mümkün değil. Bazen de bazı ihtiyaçlarım karşılanmayacak. Orada da hayatın getirdiğini kabul edip tüh ya demek evet. çok tatlı. O kabul. Kabul ve bundan da bir şey öğrenmek. Evet tamam bir dahaki sefere ne yapabilirim? Hmm. Orada Yoksa öbür türlü hay Allah deyip kendini acıyıp işte o düşüncelere yargılara kendine ilgili yargılara veya karşı taraf böyle yaptığı için ben bunu yaptım kurban <gülüyor> ee, psikolojisine girmeden işte senin yüzünden oldu ve onun yüzünden oldu karşı tarafı suçlayacak nedenler bulmak. Örnek vereyim mi? ikimizin başına gelen, benim kendime acil empati verdiğim ve e, bir taşım yasını tuttuğum. Geçen e, radyo yayın döneminde e, böyle ben uyuyorum evde sabah. Ondan sonra e, güzel güzel uyudum. Sonra telefonu açtım. Canan'ın mesajlarını gördüm. <gülüyor> e neredesin? <gülüyor> e, ben tamamen hakikaten tamam, unutmuşum. Radyoda Canan'la buluşacağımı kayıt yapacağımızı. Canan o sabah işine gücünü bırakıp ki şu an kaç kişilik sizin işleriniz? 10 10 kişilik bir işlerini yönetiyor. İşini gücünü bırakıp gelmiş, burada beni. Bir de biz bir saat önce buluşuyoruz yayından. Bir saat önce beni beklemiş. Ondan sonra saat geldiği zaman da bana mesajları yazmaya başlamış. Bense güzel güzel uyumuşum, unuttum. Ve böyle mesajları gördüğümde ilk gelen rezil oldum, çok ayıp oldum. <gülüyor> ah ah ah ah Canan'ı acıdım, kendime acıdım. Sonra hızlı bir şekilde kendimi niyetimle görmek istediğimi fark ettim. Fakat bu da yetmedi. Canan'ı istediğim gibi gözetemedim. Verdiğim sözü tutamadım dikkatimden kaçtı diye de ay böyle bir şey oldum aslında bağlantı içinde bir üzüntü duydum çok tatlı bir şey şu an fark ediyorum bunu söyleyince bana iyi geldi seninle bağlantı içinde senin kendimden değil tamamen senin duygu ve ihtiyaçlarınla bağlantı içinde bir üzüntü duydum yaz tuttum dediğim burasıydı evet. güzel bir örnek oldu hatırladım ben de o günü <gülüyor> E, bu tabi bu devamlı kendimizi suçlama halinde kaldığımız zaman şeyimizle motivasyonumuzu kaybediyoruz. Böyle enerjin çekiliyor. Of, hiçbir şey yapmak istemiyorsun. E, adım atacak yani bir, o bir ricada kendinden ricada bulunacak bir halin olmuyor. Karşı tarafla bir ricada bulunacak halin olmuyor. E, bir, gerçekten böyle bir e, olumsuz duyguların içinde boğuluyorsun gibi. Bir şey duygular var işte umutsuz hissediyorsun korku hissediyorsun bir şeyler bir şeyler karışmış hissediyorsun ama orada yaz tutup evet bunlar bunlar olmadı bunu yaptım ve bundan sonra ben ne yapabilirim hayatımı güzelleştirmek için bizim şey desteği şimdi en sevdiğim şey o. Yani hayatıma katkıda bulunmak için ne yapabilirim? Ya yani böyle bir şey var. <gülüyor> Bu hakikaten böyle anlıma yazmak istiyorum. Ben hayatıma katkıda bulunmak için ne yapabilirim? Güzelleştirmek için ne yapabilirim? Kendimizden ricada bulunup onunla ilgili adım atabiliriz. böyle bir seçim yapmak gene tekrar herhalde değil mi? Bu anahtar ayrımda da öyle bir şey ya evet. Kendime empati yapabilirim. Ve bu empati yaparken de senin örneklerin de çok güzeldi. Hani o yargılardan, düşüncelerden onlar geliyor. Gelecek o bulutun altında. O gerçekten bulut geçip, e, parçalı bulut, biraz yağmur, sonra bulutsuz bir duruma gelene kadar beklemek. Hani orada acele etmeye gerek yok. Bazen gerçekten orada bekleyebilmek. Benim de bu hafta sonu öyle bir sıkıntılı bir durum mu oldu kızımla? Çok büyük bir acı yaşadım. Böyle acı gitmiyor ve şefkate dönmüyor. Yani en sevdiğim insan e, kızım e, ve şefkat duyamıyorum. O kadar kızgınım ve haklı olduğum o kadar inanıyorum ki. E, ve senin hep bana hatırlattın o Mevlana'nın e, duygular geliyor. İşte misafirhane miydi? Şeyden? Misafirhane miydi? Evet ya dedim dur bakalım ya burada bir e, acı üzüntü var dur bakalım geçecek gidecek onu bir güzel misafir ettim. Ee, şeyin altına e, ne derler? Kaldın altına, altına süpürmedim. süpürmedim. Bir güzel, en güzel koltuğumda oturdum böyle bir baktım ettim eyledim Gerçekten sonra gitti ama baya bir <gülüyor> uzun sürdü. Ondan sonra yavaş yavaş tekrar o şey, öbür e, süslü şefkat böyle, onu böyle gözümde şefkat hanım <gülüyor> süslü birazcık böyle kokunu geldi. Gen, öbür koltuğa oturdu. Yani çok hoşuma gitti. Yani o şeyi de, de böyle şey yapmak, e, vücudumda izlemek, e, vücudumdaki o e, acın haldeyken vücudum böyle kapalı, kapalı, kapalı, kapalı. Öbür tarafta böyle açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor ve kabule geçiyorum artık. O şefkatin gelmesi yüzüme, gözüme e, şeyim değişiyor, halim değişiyor. Çok güzel şeyler bunlar. Bana her neredeyse her programda şükür etmeye başladım. Şey oluyor birazcık. Ama gerçekten şükran duyuyorum bu çalışmalara. Sana da bana da alan tuttuğun için ve açık radyoya da. Evet. Aynen karşılığı var söylediklerine. <gülüyor> Biz sürenin sonuna geldik. Daha çok anlatabiliriz örnekler hayatımızdan. Canan mail adresini verecek mi? Evet canan.irtem.net Aynı zamanda empatinin gücü Instagram sayfasından dolaşabilirsiniz. Deniz'in de kendi Instagram sayfası Deniz Spatar olarak. Ee, ve şiddet iletişim Facebook ve Instagram sayfalarından toplulukla ilgili e, eğitimler, seminerler, alıştırmalar böyle oh gırla bir sürü şey var. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.